Merhabalar değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri. yine bir Yeşilçam Arküsü programında yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Utku Uluer. E, bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. E, çok değerli e, sinema araştırmacısı, sinema tarihçisi, yazar, senarist, e, yönetmen. E, pek çok belgesele danışmanlık yapmış, pek çok derginin editörlüğünü yapmış. E, değerli konuğumuz Mesut Kara. Hoş geldiniz Mesut abi. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar. Ee, şimdi aslında beraber yapacağımız bu kayıt bizim Yeşilçam Arka Yüzü için de bir ilik olacak. Çünkü Mesut Aha. Kara şu anda Kuşadası'nda. Ee, biz ise İstanbul'dayız. Bir telefon bağlantısını böylece ilk defa gerçekleştirmiş oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Ayus sayfayı kuracağımızı ümit ediyoruz efendim. Ee, özellikle tekrar hoş geldin demek istiyorum. Ee, hoş bulduk, sağ e, Mesut abi aslında hani... E, Paylaştıklarımıza bakınca e, programı ilk başladığım dönemlerde e, seninle bir e, sohbet yapmaktansa hani program biraz ilerleyince hani böyle birazcık hani e, oturmaya başlayınca diyelim e, seninle bir e, bağlantıyı yapmak, e, böyle bir e, sohbet yapmak istedim. Çok e, sevindim ben de. Çünkü bunu şöyle anlatmak isterim. E, 2011 yılında Hani artık Yeşilçam üzerine bir şeyler yapmaktan vazgeçtiğim bir dönemde e, seninle olan sohbetimiz yeniden bana e, ışık olmuştu. E, hatta o yüzden de e, kalkıp işte bizim sinematik Yeşilçam için bir e, domen almasına karar vermiştim. E, o günden bir de sen de sağ olasın. Her zaman hem siteye desteklerinden hem de e, seninle sohbetlerimizde hep destek olmaya devam ediyorsun. E, Yeşilçam arkeolojisiz dediğimiz zaman e, o arkeologlardan bir tanesi de sensin. Onun için yeniden programa hoş geldin. Eyvallah, ne arasın? Şimdi genellikle aslında hani işte benim anlatmadansa senin anlatmanı çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Hani nereden sinemaya bulaştığımızın hikayesine. Şimdi benim çocukluğum 60'lı yılların sonuna denk geliyor. İstanbul Kartal'da yaşadım, doğdum, büyüdüm. Bizim kuşak için zaten her şey sinemaydı. Televizyon yok, cep telefonu yok, başka eğlence yok. E, tiyatrolar uzakım her mahallede bir yazlık, bir kışlık sinema var. E, neredeyse haftanın 3-4 günü insanlar toplanıp ailecek sinemaya giderlerdi. Gittiğimiz o sinemalarda, sinema salonlarında Beyaz Perde'de unutulmayan yüzler tanıdık. Unutulmaz filmler izledik. Bunlar da bilinçaltımıza yerleşti. Çocukluğumdan itibaren de ben e, bu unutulmayan yüzlerin izini süreceğim, ayet öykülerinin peşinden koşacağım diye bir özlemim vardı. E, büyüdük, onları gerçekleştirdik büyüklük, büyüklük kısmına. Şimdi kitaplarımdan birinin adı Yeşilcam Hatırası. Dönüp bakıyorum hakikaten çok güzel hatıralar, çok güzel anılar biriktirmişiz o sinema salonlarında, o filmlerle, o unutulmaz oyuncularla. E, i̇lk ilk böyle girdi sinema salonlarında. Yazlık kışlık sinemalar vardı. İşte bunların bazıları A sınıfı filmler oynatırlardı. Aile filmleri, salon komedileri, melodramlar. Aileler genellikle onlara giderlerdi. Bir de daha böyle küçük kenardaki sinemalarda ise B filmleri oynardı. Vurdulu kırdıla, avantür filmler. İşte sonradan fantastik sinema dediğimiz filmler. Biz gençler de onlara giderdik daha çok. işte Cüneyt hakkında Yılmaz Güneyli filmleri. O günlerden böyle içme dert olmuştu. Onların hem yaşam hikayelinin peşine koşmak hem de o unutulmaz filmleri anımsatmak. Öyle başladı diyebilirim. Peki e, ilk yazarlık serüveni nasıl başlıyor? Şimdi ben lisede zaten Edebiyat Hocam öykücü, romancı Cel Celal Özcan'dı. O liseden itibaren yazma sevdası vardı. Şimdi mekanlar çok önemlidir İstanbul'da. Ee, mesela bir köprü altı vardı şimdi yok tabii ki yıkıldı, yandı. E biz genellikle işte ben Cağloğlu'nda çalıştım uzunca süre. Cağaloğlu'nun Cağloğlu'nun basın emekçileri, güzel e, yazarları, sinemacılar, müzisyenler köprü altına gelirdi. Orada mekanlar vardı. E, çay bahçesi vardı, e, Rumların, Ermenilerin işlettiği çay bahçeleri vardı, e, meyhaneler, barlar vardı, kemancı oradaydı vesaire. Evet. E, ben de oraya giderdim köprü altına. Sonra köprü altı bir gün yıkıldı, yandı, kaldırıldı. Mekansız kaldık biz köprü altı çocukları. O zaman çok çıkılmayan Beyoğlu'na çıkmaya başladık. Benim zaten çocukluğumda içimde e, altına yerleşmişti bu Yeşilcam oyuncuların hayat hikayelerini sürmek. O sıralar ben e, kendine sürgün insanlar diye kıyıda köşede kalmış ama bir şeyler yapmış hayatta enerjisi olmamış insanların hayat hikayelerini yazıyordum. Ve yoluna çıktığımızda ise birden kendimi Yeşilcam sokağında buldum. Ee, orada zaten artistler Kahvelerine gitmeye başlamıştım. Artistlerin, figüranların falan gidip geldi. Ee, Birçok sinemacı ile tanıştım. Ee, bu sefer onların hayat hikayelerini yazmaya başladım. Ee, o sıralarda Şansıma 300 dergisi çıkıyordu Leman grubundan. Oradan da bir teklif geldi. Burada Artizler karesi adıyla yazmaya devam et diye. Benim için de süper olmuştu. Tam da böyle ee, Yeşikam Filmleri tekrar sinema e, televizyon kanallarında şovda, starda oynamaya başlamıştı. Yeni bir keşif yaşanıyordu. Ona denk geldi. O keşifte ve Yeşilçen patlamasında benim de çorbada tuzum vardır diyebilirim. 95-96 ee, yılında mı oluyor? Evet. Efendim? 95-96 yılları aradık. 90'ların başı, 95-90 ortası falan Hı. evet. Evet. Ee, şöyle bir anekdottan bahsetmiştim bana. Ee, senin dışında birkaç kişi daha yazıyormuş ya bu dönem sadece Beyoğlu ile ilgili olan hikayeleri. Şimdi şöyle işte köprü altı yıkıldıktan sonra biz Beyoğlu'na gidip gelmeye başlamıştık. Şansımıza Beyoğlu'nda o sırada şansımıza değil, doğal olarak yıkılınca köprü altı yeniden açıldı. Tekrar e, Beyoğlu'nda bir gençlik patlaması yaşandı. Barlar, meyhaneler e, türkü barları, rak barları çoğaldı. O sırada küçük İskender de e, şiir akşamları yapardı, şiir geceleri barlarda. E, Oktay da güzel vardı, Beyoğlu garibanlarını yazardı. Gezmersöz vardı, Beyoğlu'nu yazardı. O işte Giovanni Cagnamili ustamız yazardı Beyoğlu dergisinde. E, o yazanlardan bir de bendim. E, güzel bir dönemdi. Beyoğlu Cumhuriyeti derdik. Biz, biz de Beyoğlu Cumhuriyeti yurttaşları <gülüyor> gibi. E, güzel bir dönemdi. İşte Küçük İskender, Cihannis, Karnamöy, Yezmer, Söz, Oktay Güzeloğlu ve ben. Özellikle çok yoğunlaşmıştık. Peki, e, benim merak ettiğim bir nokta daha var. E, i̇lk e, röportaj yaptığın sanatçı kim olmuştu? Sami ses Okey. Her gün rastlardım zaten Sami Azim Sese, Beyoğlu sokaklarında, e, İstiklal Caddesinde ya da e, Yeşilçam'ın arka sokaklarında. Bir gün randevulaştık gene bir Kaya Ererezi'nin kahvesi vardı o zamanlar görüntü yönetmeni yönetmen Kaya Ererezi. Figüranlar ve artistler gelirdi otururdu. Orada oturmuştuk Sami Azim her zamanki gibi hüzünlüydü Sahne Hazreti. Hakikaten hüzünlü bir adamdı. Bakışları bile öyleydi. Yüzün bakıştı diyorum ben ona zaten. O dönemi iyi hatırlıyorum ben de. Üniversiteye yeni başladım dönemdi benim de. Ee, bayağı yolda böyle yolunu kaybetmiş gibi yürüyordu o, o aralar. Evet. Hı -hı. Evet. Hani gelir misin oturur musun bir şey yiyelim ben yani dediğim zaman yani yanımıza gelirdi otururdu bir şey ısmarlardık. Kala... Evet evet. Evet, çok candandı sıcak, sıcak kanlıydı. Ee, henüz sağlığı yerindeydi tabii her anlamda sağlığı. Hem e, unutkanlık başlamamıştı hem yürüyebiliyordu tek başına. Sonradan çok zor durumlara düştüğünde birden e, medyanın e, şimdi amiyane ah, tabirle söyleyeceğim maymun takımı keşfetti yani sömürü takımı. Onun o halinden yararlanmaya çalıştılar. Reyting kalmak uğruna eee akbabalar değil. Rating almak kuruna her gün böyle televizyonlara çıkarıp ağrı, ağlatmalar yüzü hüzünlendirmeler vesaire. Benim konuştuğum dönemde çok sağlıklıydı. Ee, Yeşilcam yeniden keşfedildiğinde ilk röportaj yapanlardan biri bendim zaten. Sesi. Ve birçok oyuncuyla da. de yani kimse hangi oyuncu yaşıyor mu yaşamıyor mu nerede yaşıyor ne iş yapıyor bilmiyorken ben gidip tek tek bulurdum Önder Somer'i e, Pervin Parı vesaire. Onların etkilerini yazıyordum 200 dergisinde. Sami Hazreti ise onların ilkiydi. E, peki mesela yaptığın görüşmelerde aklında kalan ilginç e, notları mesela e, kitaplarında da yer vermediğin ama oldu mu? Ya, var tabii şimdi çok fazla var. Benim mesela en sevdiğim insanlardan biri Ferda Ferda'ydı. Sevda Ferzan ablası ee, o çok onun da çok hüzünlü bir hikayesi var ee, kitap yazmıştı anılarını yazmıştı ki üç tane kitabı vardı elinde çanta o kitapları dolaştırır kitaplarla dolaşır insanlara kitaplarını vermeye satmaya çalışırdı o çok üzünlü bir hikayeydi zaten üzünlü bir şekilde de hayata veda etti ee, yine bir paparazzi programında röportaj yapılırken ee, bir de İzmir'e gitmiştim mesela. Pervin Parvöy'le 60'lı yılların yine önemli yıldızlarından çok güzel oyun, kadın oyuncularından biriydi. Ondan sonra öyle bir laf bana çok dokunmuştu mesela. Bir günde dolaşıyorum dedi. Vitrinlere bakıyorum. Vitrinde bir kadın gördüm dedim. Acayip çökmüş dedi. Allah Allah çok etkileyendim dedi. Sonra birden kendime geldim. Bir fark ettim ki ay ayna gibi vitrinde kendimi görüyordum ben dedi. Kendi görüntümmüş aslında o dedi. Ben o kadar bittim, yorgun. İstanbul'a gelmeme nedenim de dedi. İnsanlar bir hayal aleminde yaşıyor. Yeşilçen bitti ama biz bu gerçeği kabullenemedik. Bir hayal aleminde yaşıyor arkadaşlar. Ben onlara bu gerçeği anlatmaya çalıştığımda da kabul etmiyorlar. O yüzden de sağlıklı diyalog kuramıyoruz. O yüzden de İstanbul'a gelmiyorum. Arkadaşlarımı görmüyorum demişti mesela. Zaten yine yani kaybettiğimizde de e, iyice artık e, kimsenin haber alamadığı bir e, duruma gelmişti anladığım kadarıyla. Ya şimdi son zamanlarda da ona takıldım. Mesela işte bu sessiz, sedasız ölümler var. Mesela ben e, Gül Erdem'in öldüğünü geçen gün işte senin sayende sinematik geçişken sayfasından öğrendim. Haberimiz bile olmuyor. Ee, çok önemli bir dönemin önemli kadın oyuncularından biri. Hem fantastik sinemada evet. hem güzelliğiyle filan önemli bir kadın oyuncu. Ölüyor kimsenin haberi olmuyor. Gazetelere haber olmuyor. Bırakalım gazeteleri sinema çevresi duymuyor. Gene aynı dönemlerde Leyla Sayar zaten yalnız yaşıyordu. Sessiz sedatsız yaşıyordu. Sessiz sedatsız öldü gitti. Ee, son zamanlarda çoğaldı yine bunlar böyle şey. Ee, ölümler zaten yoğun bir şekilde devam ediyor fakat e, haber olamama durumu, teşhisler gitmeleri çok iç korkucu, iç ürkütücü. Ya yani şimdi geçmiş yönelik Ben de biraz yeni, yeni görmeye başladığım için dergilerde birinci sayfalarda, kapaklarda olan pek çok isim bugün yani hiç kimse araştırmıyor herhalde onlar hakkında bir bilgi ve haber dahi yapmıyorlar. O çok acı bir şey. İleride oynayan Yeşilçam oyuncuları var. Aslında bu televizyon yazarları falan tanımadığı için Yeşilçam oyuncularını. Onlar bile haber olmuyor. Bırakalım ölümleri. Güzel şeyler bile haber olmuyor. Mesela izliyorum Fatma Belgen. Hı hı. Fatma Belgen güzellik yarışmasından gelmiş bir kadın oyuncu. Ee, şimdi bir de gördüm geçen gün. Bu gazetelerin televizyon sayfalarına haber olmuyor. Bence önemli bir haber. Yani buna benzer daha bilmediği Birçok oyuncu var öyle eski kuşak. Hı hı. Eski dönemlerde de televizyon dizilerine çıkıyorlardı Uğur, Kıvılcım gibi filan. Kimsenin haberi yok. Bunlar kimdir nedir bilmiyorlar ve haber de olamıyor. Yani güzellikler de haber olmuyor. Acılar da artık haber olmuyor. Ben de son dönem 90'ların ve 2000'leri yıllardaki dizilerdeki... Dizilerde oynamış Yeşilçam oyuncularını bir e e mercek altına almaya başladım. Onları araştırmaya başladım. Onları listelemeye çok çalışıyorum güzel. şu anda. Ee, ben çok az olduğunu düşünmüştüm. Epey varmış. Çünkü biliyorsunuz hani böyle görüşme yapıldığı zaman kimse rol vermiyor deniyor ama onun tam öyle olmadığını düşünüyorum ama para kazanamıyorlar. Onu onu görüyorum. Çok düşük oluyor. Belki. Hem öyle hem popüler yüzler olmadığı için bunlar tabii yani. Büyük Yıldızlar olmadığı için bir kısmı. Evet. Ee, o yüzden bilinmiyor. Ama çok sayıda e, Yeşilçen Mekisi yer aldı tabii televizyonlarda. Evet, bayağı, liste bayağı kabarık olacakmış. Onun, onun farkına vardım başladığım zaman. Şimdi Mesut evet, abi, evet. burada küçük bir ara vermek istiyorum ben. Ee, şimdi seninle ilgili e, bir program yaptığımız için. Burada e, sana sormak istediğim bir soru var. Mesela biz hani Yeşil Müzikleri için de birazcık. Ee, o, o konularda da araştırmalar yapıyoruz. Ee, ben de senin hani böyle hani hayatımın e, film müziği diyebileceğim, soundtrackı diyebileceğim bir şarkı var mı? Ona yer vermek isterim. Kendimle ilgili. Tabi tabi. Ee, Tanjuka'nın çocukluğum şarkısından çok etkilenirim mesela. Okay, o zaman onu senin e, santrakin olarak e, şimdi dinleyelim. Son tekrar devam edeceğiz yine. Tamamdır. Bir rüzgar esti ta Eskilerden Yıkılmış evler Ve depremlerden Oyuncak yaptım Kendi kendime Üst üste dizilmiş Ezeklerden Bir rüzgar esti ta Eskilerden Taş toprak Fındık bahçelerinden babamın yırtık elbisesinden bayramlık dikildiği günlerden çocukluğum çocukluğum bir boşluk var anlayamıyorum. Derin bir kuyu var Bir türlü içimden çıkamıyorum Çocukluğum, çocukluğum Eksik bir şey var bilemiyorum O zamanlardan yasaklamışlar Doyasıya, doyasıya ağlayamıyorum Bir esti ta eskilerden Yıkılmış evler ve depremlerden Oyuncak yaptım kendi kendime Üst üste dizilmiş tezeklerden Bir rüzgar esti ta eskilerden Taş toprak fındık Bahçelerinden, babamın yırtık elbisesinden, bayramlık dikildiği günlerden. Şimdi mesela birazcık kitaplarına dönmek istiyorum ben. Tamam. İlk yazmaya başladığın kitap o zaman Artistler Kahvesi oluyor değil mi? Yanlış Artizler mı? Kahvesi. İşte Öküz Dergisi'nde yayınlanan röportajların toplamıydı idi o Artizler Kahvesi. Hı hı. Daha çok sinemanın yan rol oyuncuları işte karakter oyuncuları ya da işte ikinci, üçüncü rollerde oynayan oyunculardı. Sınav olarak o zaman Aytaç Arman, Menderes Samancılar vardı. Daha önde baş rollerde oynayan oyuncular ama çoğu hatta bir kısmı tamamen sinemanın artık şey e, ismi jeneriklerde bile yer almayan oyuncuları diye İbrahim Kurt gibi, Süleymiz Boz gibi. Evet. Peki bu, e, kitaptaki yani Artizlar Kahvesi kitabındaki sıralamada da e, yaptığın görüşmelere göre bir kronolojik sıralama yoksa yani çünkü hazin, ha, Sami Hazin Ses'le başlamışsın kitaba. Evet, bir de sinemaya başlama tarihleri de önemli. Diğer ve sinemaya başlama tarihleri. Hı hı. Bir de yer aldıkları film sayısı filan da önemliydi. Hı. Ona göre bir sıralama yapmıştım. Daha sonra tamamen kendi imkanlarımda hiçbir yerle yayınlamadan hı hı. ikinci kitabı yazdım. Birebir görüşerek yine e, Yeşikam'da Unutulmayan Yüzler. Hı hı. Hı. Orada da gene şey siz e, o o da tamamen başrol oyuncularından oluşan bir kitaptı. bir bir, bir kısmı büyük bir pistarlık dönemi yaşamış oyuncular ee, orada da sinema baş sinemaya başlama tarihleri önemliydi ona göre bir sıralama yaptım sonra yeşil ke materazı çıktı yeşi hatrasınız da tamamen şey benim tanışamadım tanışma imkanı bulmadım oyuncular üzerine yazdım portre çalışmaları hı hı. İşte Ayhan Işık, Belgin, Doruk, e, Cahide Sonku gibi. Artistler Kahvesi e, ilk 97 yılında basılıyor. Evet. A, parantez yayınlar olması gerekiyor. Parantezden ilk baskılar hepsinde. Şey, ilk iki kitabın. 2003'te var bir de 2013'te var değil mi? Yan, yanlış değil tarihler. Yeni olarak. baskılar yaptı. Üçer hı hı. baskı yaptı Üçer de. baskı. Çünkü bakıldığı zaman... En son Agora yayınlarından Agro yayınlandı kitabı, Ona ek olarak... Yeni kitaplar da çıktı Algoray yayınlarından Benim yazdığım Sinemavi hmm. ve 12 Eylül Onlardan biridir evet. ee, Bir de sen tabi e, Pendik'te Sinemasal O bir İstanbul Kitaplığı serisiydi Eyamola yayınlarını yaptı İstanbul ve İzmir Üzerine kitaplar yayınlamışlar Her yazar Kendi yaşadığı doğup büyüdükken kent, e, Şehirle ilgili ilçeyle ilgili Kasabayla ilgili nerede yaşadıysa Onunla ilgili kitaplar yazıyordu, doğruları tanıtıyordu. İşte Kasımpaşa'yı, Taksim, Beykoz, Sarıyer vesaire. Ben de Kartal-Pendik civarında yaşa yaşadığım için bir yıllar sineması, Aramlar Devir, e Öz Yaşam Öyküsü denebilecek bir kitap yazmıştım. Hem sinemaları, Pendik sinemalarını, Kartal sinemalarını anlattım. Hem de kendi hayat hikayemden kesitler olan bir kitaptı. Onun dışında bir de yine kendi imkanlarınla bastırdım yeni bir kitabım var Mülksüz ve çıplak o da biraz öz yaşam mülkü ve denemelerden oluşuyor. Ama orada da bayağı hikaye yer vermişsin. Ee, evet. Yeşil çam üzerine. Evet sonuçta yeşil çam artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda olduğu için <gülüyor> kimisi için uzak. Evet. Şimdi kitap bastırmak çok gittikçe zorlaşmaya başladı. Hem ülkenin. Toplumsal koşulları buna ev vermiyor. Bir yanda savaş gibi bir çatışma ortamı var. Bir yanda bölgede savaşlar var. Bir yanda ekonomik sıkıntı filan. Yayın evleri artık eskisi gibi bir kitap basamıyor. Yani yayın hazırdaki kitabım var. yayınevi bulamadığım için bastıramıyorum örneğin. E, dün bir haber okumuştum. Türkiye'de e, bir günde kitap okuma süresi. Yani, top, yani bütün nüfusa yayıldığı zaman bir dakikaymış. Çok düşük yani bir Türkiye, süre. Evet. Onun için kitap da fazla okumuyor. Biraz internetten Okumlu, takip edeyim. Yayın evleri satamadığı için kitap basmamaya başladı. Büyük yayın evleri var ayakta kalanı onlar. Onlar da tabii popüler isimlerin kitaplarını basıyorlar. E, dolayısıyla ortalama yaz, e, popüler olmayan yazar için kitap yayınlama dönemi gittikçe zorlaşmaya başladı. Şimdi aslında e, dönecek olursak yazdığın kitaplara e, 1992-93 civarlarında ben... Ee, ilk ilgilenmeye başlamıştım Yeşilçam üzerine Birazcık daha böyle kavga dövüş e, filmlerinin görsellerini toplamaya çalışıyordum e, O dönemi düşündüğüm zaman hemen hemen hiç kitap yoktu Yani 93 yılını düşünüyorum şu anda e, Yazılı kaynak, yazılı kitap olarak sanır, sanırım birkaç yıllar dışında hiç hiçbir şeye ulaşamıyorduk Bir de ya dergiler tabii Sinema kitabı fazla basılmazdı çünkü çok zaten bir şey olmadığı için sinema kitapları çok basılmazdı Zamanla ok sinema okulları çoğaldı. Hı hı. Televizyon kanalları çoğaldı. Sektör biraz gelişti. Ee, sinema mezunu öğrenciler çoğaldı. Ee, kitap Sinema kitapları basılmaya ve satmaya da başladı. İşte benim kitaplarım 3'er baskı yaptı mesela. Hı hı. Ee, hem işte Agel Bütün kitapları olsun, diğer kitaplar olsun satmaya başladı. Ama ilk dediğim gibi ilk keşifle sonrasında benim de çorbada küçük de olsa bir var. Yani ilk İklerden bileyim Yeşilçam üzerine. Evet çünkü en ben... Sinema üzerine. Çünkü e, kitapların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Artışlar kahvesi, Yeşilçam hatırası, e, Yeşilçam'da unutulmayan yüzler. E, bu kitaplar çok değerli. İ, i̇lk baktığımız zaman, ilk başlangıç dönemine baktığımız zaman... Çünkü çok az elimizde çok az malzeme vardı. E, bunları hatırlatmak istiyorum. Çünkü ben de bazı konularda araştırmaya başlıyorum. E, geçmişe dönüp Aha. bakıyorum. E, zaten yapılmışı var diyorum bazı konularda... <gülüyor> Bu, evet. Daha çok okumak gerekiyor, daha fazla araştırmak Şimdi gerekiyor. Şimdi bir de işte e, şöyle de bir özelliği var o kitapların bir tanesi yani halik. Hepsinin, hepsinin kendileriyle görüşerek birebir kendi ağzlarından kendi anlattıklarından yazdığım için önemli kaynaklar aslında evet. tabii ki. Evet bence e, her Yeşilçam severin ya da araştırma isteyen herkesin e, kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar diyorum. E, Mesut abi bize ayrılan e, sürenin sonuna geldik. Ee, seninle e, bol bol artık bundan sonra program yapmak istiyorum ben <gülüyor> değişik ben konularda de bunun hani ki. bir giriş programı olmasını istedim en azından seninle ilgili e, çünkü hani bize e, ışık tutan yani yol gösterenlerden bir tanesisin bu programın da oluşmasında e, tamam, ben çok, çok teşekkür senin... ederim ben de çok mutlu oldum güzel bir soru oldu. doldu okay. e, o zaman önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyorum ben Açık Radyo'da 94.9'da Yeşilçam Arkadaşüs programının sonuna geldik e, Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.